İman la ilahe illallah kabullenişi içinde yaşamaktır. Bu da nedir? Allah'ı kabul etmek değil. Allah'a kabul etmek iman değildir dedik. İman ilah olarak sadece Allah'ı görmektir. Bunun için kelime-i tevhid laboratuvarda çözülecek olsa, anlamı ve içeri itibariyle, kelime-i tevhidi çözdüğümüz zaman, ve Türkçeleştirdiğimiz zaman diyelim, iki şey çıkıyor karşımızda. Bir, La ilahe, bir de, illallah çıkıyor. İki şey, birincisi, Allah tam başka hiçbir ilahın olmayacağını kabul etmektir. Önce Allah'ın dışında otorite, güç önünde boyun bükülecek. Peki efendim, denecek her şeyi reddetmek. Önce red var kelime-i tevhidde. Sonra da tek güç teslim olunulacak. Her sözüne peki denecek, tek güç olarak Allah'ı kabul etmek. Bir ret var, bir kabul etmek var. Ret dolmadan kabul etmek Ebu Cehil de vardı ama iman ehli değildi. Allah'ı kabul ediyordu güçlerden bir güç olarak kabul ediyordu. Büyük serveti olan yaşatıp diriltebilen öldürebilen güçlü biri olarak görüyordu Allah'ı her insan böyle görür zaten her insan böyle görür ama kafir veya bu anlamda mümin olmayan yatağa düştüğü zaman tıp çaresiz kalınca Allah diye birine sığınır mümin ise Allah'ı esma Hüsna'sıyla ve bütün sıfatlarıyla ikrar eden mümin ise Allah'ın şafi isminin yani hastalığı da veren şifayı da veren olduğunu dipdiri de kabul eder. Sen Rabbim bana sahip çıktıkça ben sağlam kalabilirim. Sağlıklı, sıhhatli yaşayabilirim diye düşünür. Hasta olunca da Rabbim, hastalığı da sen verdin, şifayı da verebilirsin diye teslimiyet göster.